Aşkasına Yer Yok Yazan Karolin Gaye Radyoya uygulayan Selçuk Şahin Yöneten Asuman Korat Efekt Ertuğrul İmer Ses Alma Teknisyeni Alp Donat Oynayan Sanatçılar Dominik Olcay Poyraz Sernak Kerim Afşar, Robert Aykut Sözeri, Avukat Düpen Sühatuna, Andre Erol Kardeşci, Maria Gülseren Okuran. Biliyor musun, Mesedip'e'nin yazıhanesini gören herkes onu yaşlı sanır. Ha, değil mi? Değil ya. Olsa olsa kırk yaşındadır. Ama yazıhanesinin yaşını sorarsan ne bileyim seksen belki. Oh. <gülüyor> Düşün klasik şekilde döşenmiş bir yazıhane. Oymalı çalışma masası, kütüphane, insanın içini karartan renklerde kalın kalın kitaplar. Üstelik her yerde tozlu. Belki de bu Monsieur Dupène değişik bir hava veriyordur. Haklısın. Bu eski görünüm müşterilere garip bir etki altında bırakıyor. Ee, i̇şte geldik. Oh <gülüyor> e, korkuyor musun? Evet hala İyi ki yanımda sen varsın Hiç yalnız bırakır mıyım seni Hadi çal bakalım zili Peki Vasinin senden başka varisi de yoktu değil mi? Hayır Öyleyse hiç merak etme paralar senin oh, Robert bilirsin ki paraya hiç önem vermem ah, Yaşamak için para gerekli ama Dominik. Hem benim bildiğim Oh, oh Sevgili Dominik, buyurun girin Monsieur Dupin size nişanlım Robert Balani'yi tanıtayım Tanıştığımıza memnun oldum Monsieur Balani Ben de memnun oldum Monsieur Dupin Sizi böyle acele çağırdım ama hemen konuşulması gereken önemli şeyler var Siz şöyle buyurun salonda oturun Monsieur Balani Nişanlınızı biraz ayıracağım sizden Merak etmeyin görüşmemiz çok kısa sürecek Görüşmemiz sırasında Robert de yanımızda bulunamaz mı? Vasiyetname sadece size söylemem belirtilmiş Ama siz isterseniz sonradan nişanlınıza konuştuklarımız hakkında bilgi verirsiniz Bilirsiniz ki avukatlar kendilerinden istenenleri yerine getirmeye çalışırlar sevgili Dominik. Hadi Dominik, Monsieur Dupin'in isteğini yap Ben burada oturur beklerim Peki ee, Bir Roma geçerim Eh, oturun Dominik. Sizi dinliyorum Monsieur Dübün. Beni çok aslanıyorsunuz Dominik, ama iyiliğinizi istediğime lütfen inanın. Babanızın yakın dostuydum. Vasiyenizi de çok severdim. Ailenizi bir uçak kazasında kaybedip bir başınıza kaldığınız zaman siz çok küçüktünüz. Evet, on bir yaşındaydı. Vasiyeniz Reburn sizin sorumluluğunu üzerine aldığından bu yana ondan hiçbir şikayetiniz olmadı değil mi? Yok hayır olmadı tabi. Niçin olsun? Vasini size günün koşullarına uygun bir de maaş bağlamıştı Üç bin frank Bir genç kız için çok iyi bir maaş bu Hele vasiniz, Mesir Riberne ile aranızda gerçek bir akrabalık Bağı olmadığı düşünülecek olursa Biliyorsunuz Mesir Riberne babaannenizin kız kardeşiyle evlenmiş Evet Beş yıl süren evlilikten sonra Karısı ölünce bütün sevgisini ailenize vermiş Sonra da bu sevgi sizde toplandı Gerçi sadece sevgisi bütün mirasını size bırakmasına neden olamazdı ama... ...Riborne'ın tek varisi yine de sizsiniz. Peki diğer varisler vasiyetnameye itiraz etmediler mi? Hayır, çünkü diğer varisler hayır cemiyetleridir. Onlar da sizin haklarınız üzerinde tartışmaya gerek görmüyorlar. <gülüyor> Tabii, alacakları bir miktarcık parayla zengin olacak değiller ya. <gülüyor> Görüyorum ki servetiniz hakkında hiçbir fikriniz yok. Ne kadar tahmin edersiniz? Yüz bin frank olmalı. Belki de biraz daha fazla. Bilemediniz. Sizin hakkınız... ...tüm servetin yüzde altmışını geçiyor ki... ...bu da tam yedi milyon frank. Yedi milyon frank mı? Evet. Vasiniz bütün dünyada şubeleri olan bir armatörlük kuruluşunun sahibiydi. Monsieur Reborn'un isteklerini büyük bir dikkat ve titizlikle... ...yasal yönden de hiçbir tartışmaya neden bırakmayacak şekilde hazırlamıştı vasiyetnamesinde. Yani... ...benim hakkıma karşı koyan biri mi çıkacak... ...ondan mı korkuyordu? ...evet... ...peki ama kim... ...siz... ...ben mi... <gülüyor> ...niçin karşı koyayım... ...böyle bir servetin bana kalacağını rüyamda bile görsem inanmazdım... ...yalnız bazı şartları var vasiyetname'de... ...mirası ancak evlendiğiniz ve bu evlilik birinci yılını doldurduğu zaman alabileceksiniz... ...yakında evleneceğiz Robert'le... ...acelemiz yok bir yıl bekleriz... ...vasiyetname'deki şartlardan biri de şu... Evlendiğiniz kimse Robert balani olmayacak. Nasıl? Artık bu kadarı fazla. Mirası kabul etmek zorunda değilim tabii değil mi? Reddetmeye hakkınız var. Öyleyse reddediyorum. Çok çabuk karar veriyorsunuz. Robert'i 7 milyon franka tercih ederim. Çünkü onu seviyorum. Yine de düşünün diyeceğim ben size sevgili Dominik. Nişanlınızla konuşup onun fikrini alın. Daha iyi olur. Demek bütün engel benim. Bizi ayırmak için düzenlenmiş güzel bir oyun. Ama ayıramayacaklar. Ne yapacaksın? Mirastan vazgeçeceğim. Hiç para sıkıntısı çekmemiş olduğunu nasıl da belli oluyor. <gülüyor> Parasızlığın ne olduğunu bilsen bu kadar kolay vazgeçmezsin. Yedi milyon bu. Ya ne yapayım başka biriyle mi evleneyim? Seni seviyorum Robert. Senden başka hiçbir şeyin önemi yok benim için. Ya ben? Ben? Ben seni sevmiyor muyum sanıyorsun? Şu son iki yılda kaç defa düşündüm seni Reborn'dan kurtarıp uzaklara götürmeyi Ama hastaydı Yalnızdı Üstelik yaşlıydı da Acıdım ona Ama neye yaradı Hı? Neye yaradı Benden nefret ediyordu ve O kazandı Benim için yapacağım fedakarlığı kabul edemem Dominik Fedakarlık değil bu Sensiz olamam Mirastan vazgeçersen belki yarın pişman olursun Dominik Kendin için çocukların için Oh, Yo, buna hakkım yok benim. Zaten ben sana ne verebilirim ki? Hayatımı güç kazanıyorum. Benim de gelirim var Robert. Senin kazancınla birleştirirsek rahat bir hayat geçiririz. Ah, oh, milyonların olacakken Ayda üç bin frank. Hayır Dominique, hayır, hayır hayır. Bu servet sana bağışlanmış. Eğer seni engellersen bu bencilliğimden ötürü... ...bir gün bana sitem edersin. Şunu iyi bil ki bu para yüzünden benimle evlenmekten vazgeçersen... ...ben yine de o parayı almam. Çünkü hiç kimseyle evlenmeyeceğim. Sevgilim benim. Sevgilim. Çok üzüyorsun beni. Eh, en iyisi bir avukatla konuşayım. Belki bir çıkar yol buluruz. Ah, teşekkür ederim Robert. Senden ayrılmamak için her şeyi yapmaya hazırım. Niye bu kadar üzgünsün Robert Dominik Vasiyetnameye uymaktan başka çıkar yol yok ee, Yalnız e, bir şey var Evet ee, Ben olsaydım hiç düşünmezdim ama sen e, Sen genç bir kızsın Çekinebilirsin Birliğimiz sevgimiz söz konusu olsa bile insan çekinir Robert sen ne dersen onu yapacağım Dominic Reborn'un vasiyetnamesindeki bazı sözler bana fikir verdi Ancak evlendikten bir yıl sonra mirası alabileceksin Sanki birkaç aylık yalancı bir evlilik yapmandan korkmuş Reborn Yani sen demek istiyorsun ki Her şeyi sen... düzeltebilecek tek yol bu Dominic Evlenirsin bir yıl sonra da mirası alınca ayrılırsın ve serbest kalırız Olacak şey değil bu <gülüyor> Niçin sevgilim Gerçek bir evlenme olmayacak ki Sadece kağıt üzerinde kalacak bir formalite olacak Dominic Bizi ayırmak istiyorlar ama başaramayacaklar Bütün zorluk güvenebileceğimiz birini bulmakta Suç ortağı desen daha doğru olur Böyle bir oyuna girmeye razı olabilecek Dürüst bir adam düşünemiyorum Eğer yüklüce bir para teklif edersek Güvenilir birini bulabiliriz sanıyorum Robert çok çok kötü bir iş bu Benim hoşuma gider mi sanıyorsun Ama başka çıkar yolumuz yok Dominic Var Mirastan vazgeçmek Döndük dolaştık yine aynı noktaya geldik Of her şeyi yoluna koyabilecek bir evlenme istemiyorsun Seni çok iyi anlıyorum sevgilim Eh Öyleyse birbirimizden ayrılma cesaretini gösterelim Senin iyiliğin için gerekli bu Gençsin Güzelsin Yakında da çok zengin olacaksın Beni unutursun Beni böyle mi tanıyorsun <gülüyor> Sitem değil bu Dominik. Yalnız bunalıyorum <gülüyor> Çok bunalıyorum Bitsin artık bu üzüntü birbirimizi görmeyelim artık pekala robert bu kiralı kocayı nerede bulabiliriz dersin. Andre oh, oh, oh, oh. Aman ne güzel rastlantı bu Bu hafta ikidir karşılaşıyoruz Ya ya ya <gülüyor> Buyurun oturun lütfen Çok memnun olurum <gülüyor> Teşekkürler ee, Biz de yemek yiyeceğimize göre birlikte oturabiliriz <gülüyor> Davetimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim O, yani yemekleri sen ısmarlayacaksın öyle mi <gülüyor> <gülüyor> İşlerinin iyi olduğu nasıl da belli oluyor ha, Dominik André Bonaplex plastik firmasında teknik müşavirdir Okuldayken birbirimizden hiç ayrılmazdık Birlikte gezerdik birlikte çalışırdık Ama sonunda André başardı Bense başaramadım <gülüyor> Matmazel Nişanlınız eskiden beri karamsardır oh. <gülüyor> Görüyorum ki hala da öyle e, Oysa hiç de öyle olmamalısın değil mi Robert? <gülüyor> Senin bir sıkıntın vardı ne yaptın onu? Aa, şimdi aklıma geldi Yemeğe kim gelecek biliyor musun? Kim? Aa, boşuna düşünme, dünyada aklına gelmez. Lük bekliyorum. Hatırlıyor musun? Ah oh, nasıl hatırlamam? <gülüyor> Son üç yılı birlikte okumuştuk. Tabii tabii, işte o gelecek. <gülüyor> Eskiden her attığı işte başarı kazanırdı. Ya. <gülüyor> Ama onu öyle bir yokluk içinde buldum ki az daha tanıyamayacaktım. Üstünde de çok eski bir elbise vardı, zayıflamıştı da. ...hastaneden yeni çıkmış... ...zor durum değilmiş... ...100 frank borç verdim... ...bugün işinde yemeğe davet ettim... ...yaa... E, ...çok üzüldüm durumuna... ...evli değil mi? Yok <gülüyor> Yo, sanmıyorum... ...haa... ...işte geliyor... ...oo... Oh. ...Lulu Grand'ın eski öğrencilerinin bir toplantısındayız galiba... ...hıhıhı... <gülüyor> ...Robert'i hatırlamadın mı? Galbette... ...hem de görür görmez... ...nasılsın Robert? E, Matmazel'i benimle tanıştırmayacak mısınız? Oha... E, ...Matmazel Dominik, ...Sernak... ...sınıf arkadaşımız... Tanıştığımıza memnun oldum Matmazel. Ben de Monsieur Otur ya otur ne hayatta duruyorsun öyle otur <gülüyor> Matmazel'in güzelliği karşısında şaşırdım ah, Bakın Matmazel Hakkımda size daha önce bilgi verdiklerine eminim Özellikle aç olduğumu Kıtlıktan çıkmış gibi yemek yediğimi söylemişlerdir Oysa insan yemeye yemeye Yemek yememeye alışıyor <gülüyor> Ama bu akşam yiyeceksin dostum <gülüyor> Hatırın için yerim artık Yalnız rejimdeyim Spagetti ile jambon yeter bana İşsiz misin Serna ...Andre söylemedi mi? Ee, yo, hiçbir şey söylemedim. Öyleyse ben söyleyeyim Robert. Çalışmıyorum. Ne param ne de işim var. Dostlarım bana yardım ediyorlar sadece. Ee, <gülüyor> Eğer sana verdiğim borcu ima ediyorsan... sözünü etmeye bile değmez Boşlarımı ödeyeceğim bir gün göreceksiniz. Eski arkadaşlıklar gibisi yok inanın. Onun için bundan böyle birbirimizi kaybetmeyelim olur mu? Aa, bana telefon numaranızı verirseniz ararım. Ne dersin Robert? Ah. Çok iyi olur Serna. Doğrusu geleceğini hiç sanmıyordum. Mademoiselle Dominique'in ve senin davetini nasıl geri çevirebilirdin? <gülüyor> evet, teşekkür ederim. Mademoiselle nerede? Birazdan gelecek. Serna... ...seninle konuşmak istediğim önemli bir mesele var. Örnebilir miyim? Andre'nin söylediğine göre... ...çok güç bir devre geçiriyormuşsun. İş mi bulacaksın bana? <gülüyor> i̇şte denebilir. Bak Sernak, ...güvenilir bir arkadaşa ihtiyacım var benim. Ve eğer kabul edersen... ...anlaşabilirsek... Bu işin ucunda 300 bin frank var. Oh, oh, oh. Bana bak, birini mi öldürmemi isteyeceksin? <gülüyor> Eskisi gibi hala şakacısın. En zor zamanında bile. E, ne bileyim canım, 300 bin frankı pek kolay vermezler insana. Evet Tabii. E, söylesene ne yapacağım? Evleneceksin. Ne? Evlenecek miyim? <gülüyor> <gülüyor> e, dur, dur, gülme. <gülüyor> gülme de dinle. Çok önemli bizim için. Dominik'in vasisi ölünce... Evet sonuç olarak nişanlımla evlenecek Bir yıl sonra ayrılacaksın Karşılığında da 300 bin frank alacaksın hı hı, Benim durumumda olan biri için iyi iş Peki bu bir yıl içinde ne yapacağım Ne istersen onu İster Paris'te kalırsın ister dünya turuna çıkarsın Orası senin bileceğin iş Karımla oturmayacak mıyım Kağıt üzerinde kalacak bir evlenme bu Nikah memurluğundan çıkar çıkmaz birbirinizden ayrılacaksınız <gülüyor> Sana bir şey sormak istiyorum Robert Dominik'le evlenip mirastan vazgeçmek hiç aklına gelmedi mi? Bu nokta seni ilgilendirmez Belki de milyonları Dominik'ten daha fazla seviyorsun Böyle konuşamazsın Anladın mı Sernak konuşamazsın Dominik'i ben beş yıldır tanıyor ve seviyorum O zaman bu milyonlar ortada yoktu Hem seni buraya tartışmak için çağırmadım Teklifim işine geliyor mu gelmiyor mu? Buna cevap ver <gülüyor> Gelmiyor Ya <gülüyor> Demek paraya ihtiyacın yok Teklifin işime gelmiyor siz yedi milyon alacaksınız ben üç yüz bin frankla yetineceğim. Olmaz ama beş yüz bin olsa belki. Açlıktan ölen biri için bakıyorum dişlerin hayli uzunmuş. Teklifim fena değil yüz bine de birini bulabilirim. Olabilir ama her şey parasına göre derler ya benim gibi birini bulman güç. Dürüst bir genç üstelik iyi aileden iyi terbiye görmüş tahsilli... Görünüşü düzgün Fazla büyütmeyelim Üstelik birkaç disan biliyorum eh, Yakışıklı da sayılırım doğru, doğru yakışıklıydın fakat değişmişsin Hastaydım Acayip hastalık Daha ziyade elbisen hastalığa tutulmuş olmalı Dostum o 48 saatte tedavi olur Eğer anlaşırsak Vereceğin avansla her şeyi hallederim İleri sürdüğün şartlar biraz fazla of. Neyse Kabul ediyorum bu işin uzamasını istemiyorum çünkü 200 bin evlendiğin gün 300 binde boşandığın zaman ve unutma bütün bunlar çok gizli tutulacak. Peki abi, boşanma nedenlerini kim ileri sürecek? Eğer ben davayı açarsam karıma nafaka vermek zorunda kalırım. Şu budala rolünü oynamaktan bıkmayacak mısın Sernak? Seni sefaretten kurtaracak bir iş konuşuyoruz, sensede durmadan alay ediyorsun. 500 bin bu evliliği kabul ediyor musun? Etmiyor musun? Biraz düşüneyim. ...karar vermeden önce müstakbel karımı tekrar görmek isterdim. Gelebilirsin Dominic. Siz orada mıydınız? Robert bana söylemeliydi. Önemi yok. Bir iş konuşması bu. Biraz garip de olsa. Sernak, Dominic'le daha önce konuşmuştuk. Cevabını bekliyoruz. Bu işi kabul ediyor musun? Bu kadar cazip bir teklifi nasıl reddedebilirim... Fevkalade bir eş ve 500 bin frank. Ne zaman evleniyorsunuz? 29 Temmuz'da, yani bir hafta sonra. Doktor güneşte uzun bir dinlenme tavsiye ediyor bana. Evlenip Dominik'te götürmek istiyorum. Nerede evleneceksiniz 16. Belediye Dairesi'nde. Dini merasimde Dominik'in birçok ...tatıralarının bulunduğu... ...Varon Kilisesi'nde olacak. Her ne kadar merasim yapılmayacaksa da... ...sizin de bulunmanız bizleri memnun edecek Monsieur Dupin. Geleceğim elbette. Dominik'le bir şey konuşmama izin verir misiniz Monsieur Sernak? Tabii tabii ben salonda beklerim. Nişanlınız çok sevimli. Onu beğenmenizin nedenini anlıyorum. Ama evlenmekte pek acele etmiyor musunuz? Birbirimizi seviyoruz. Uzun bir zaman beklemenin hiç anlamı olmayacağını düşündük. Ne zamandan beri tanışıyorsunuz Sernak Robert'in arkadaşıdır Onu yıllardan beri tanırım Peki Robert Baleni ne diyor bu işe O çok anlayışlı davrandı Bize darılmadı ve nikahta şahidim olmayı kabul etti Sanırım nişanlınız dış ülkelerin birinde hastalanmış Bu hastalığının tamamen geçtiğinden emin misiniz Doktorlar bu konuda ne düşünüyorlar acaba e, Doktorlar doktorlar bir tehlike kalmadığını söylüyorlar O zaman mutlu bir yaşantı sizi bekliyor Dominique. Vasinizin mirastan yararlanabilmeniz için ileri sürdüğü şartlara göre... ...yedi milyon frankı ancak bir yıl sonra alabileceksiniz. Aslında Robert Balini ile evlenmemekle mirasa çoktan hak kazandınız. Nişanlınızı fazla bekletmeyin. Eminim şimdi sizi düşünüyordur. bilemiyorlar artık. Ne demek istiyorsunuz? Öyle iminde bulunamayacağımızı Mösürt Düpen'e söyledim. Sizi kaçırmak için gösterdiğim acele onu heyecanlandırdı. Beni kaçırmak mı? <gülüyor> Şaka mı bu? Ne şakası? Bu davranışınız anlaşmalarımıza aykırı. Üstelik nereye gittiğimizi merak ediyorum. Balayı seyahatine. Fakat fakat karar vermiştik ya. Siz ve Robert karar vermiştiniz. İşin kötüsü şu ki Turand sık sık ziyaretleriyle geçireceğimiz günler Benim hiç hoşuma gidecek bir balayı değildi Ama siz kabul etmiştiniz Katiyen Benim fikrimi almaya gerek bile duymadınız Oyununuz iyi tuttu Ben de neredeyse inanacaktım ama yeter artık Lütfen Paris'e dönelim Sevgili Dominik Benim manasız şakalarla eğlenen Çocukluğu fazla uzun sürmüş Kolej öğrencisi olduğum fikrini size kim aşıladı bilmem Ama şaka etmiyorum Balayı seyahatine gidiyoruz ...umarım ki bu seyahati bana zorla kabul ettirmeyeceksiniz... ...bir anlaşma yaptık sizinle... ...bunun için para da verildi... ...taahhüde girdiniz... ...taahhüdümü tutacağım... ...evlenmemiz sadece bir kağıt üzerinde kalacak... ...size karşı saygılı davranıcıyım, ...bir yıl sonra da ayrılacağız... ...bunlardan başka bir şey de yoktu anlaşmamızda... İyi ama neden balayına gidiyoruz... ...ben dışarıdan görünüşü kurtarmak istiyorum... ...ne siz ne de Robert... ...planlarınızı yaparken benim gururumu düşünmediniz... Üstelik trende çekileceğiniz inzivada sizi tanıyan biriyle karşılaşabilirsiniz de Bu derece vesveseli olduğunuzu bilmiyordum Siz buna vesvese mi diyorsunuz? Karın bir başkasıyla aşk macerası yaşarken Aşk macerası derken neyi kastediyorsunuz bilmem ama Robert benim nişanlım Oh bundan kuşkum yok Yalnız evliliğimizin ilk haftalarını sizinle geçirmek istiyorum Robert olmadan sonra serbestsiniz Bunu kabul edeceğimi mi sandınız? Siz bilirsiniz ben de hemen boşanmak için mahkemeye başvururum. Bütün oyunlarınız yıkılır. Yeniden kiralık bir koca bulmanızda da uzun zaman alır sanırım. Ayrılmakla kalan 300 bin frankı alamazsınız ama. Ben o paradan vazgeçebilirim. Gururunuz 300 bin franka değer öyle mi? Öyle olması gerekiyor. Düşününüz Dominik... ...seyahat ya da boşanmak. Seyahat sizin için daha kolay olmalı. Robert'e karşı çekingen davrandığım halde... ...size karşı nasıl bu kadar serbest davranabilirim? Kendimi asla lekeliyemem. <Gülüyor> Kendinizi kocanızla yolculuk yaptığınız zaman mı lekeleyeceksiniz Kocam değilsiniz bunu biliyorsunuz Hiç merak etmeyin Her nerede olursak olalım Odalarımız ayrı olacak Ve ben hiçbir zaman sizin odanıza girmeyeceğim Peki beni nereye götürmek niyetindesiniz Nereye gideceğimizi size söyleyemeyeceğim Çünkü Robert ile birlikte yapılacak bir balayı seyahati hiç hoşuma gitmez Balayı yolculuğu olmayacak Olacak ...Dominik olacak. Yedi milyon frankı alabilmeniz için gerekli. Pekala Sernak. Siz kazandınız. Robert'e telefon etmek istiyorum. Tabii. Biraz ileride bir köy oteli var. Oradan telefon edebilirsiniz. Oluyor. Neredesin Sernak'la balayı seyahatindeyiz Robert Nereye gittiğimizi bile bilmiyorum Şimdi bir taksi isteyip geri döneceğim Hayır Dominik hayır hayır Geri dönemezsin Eğer geri dönersen hemen boşanır Robert. O zaman bütün çabalarımız boşa gider sevgilim Onunla kalmalısın Eğer seni rahatsız ederse o zaman geri gel Umrumda değil onunla kalamam O parayı da istemiyorum Yalvarırım çocukluk etme Dominik Miras'tan artık vazgeçemeyiz Sernak'a verdiğim 200 bin frankı borç aldım Nereden bulup iade edeceğim? Beni sevmiyorsun. Eğer sevmiş olsaydın. Sevdiğimi biliyorsun. Artık dönmemizin imkanı yok. Sernak'ın isteklerine göre davranmak zorundayız. Ee, nereye götürüyor seni? Bilmiyorum. Nereye gittiğinizi öğrenir öğrenmez bana bildir. Oh. Ben hemen gelirim. Oh, Robert. Biraz cesaret Dominik, biraz cesaret. Her şey düzelecek. Ha, e, burası biraz kalabalıklaştı. <Gülüyor> Telefonu kapatacağım. Seni seviyorum. Odanız rahat mı? Evet ama sizin yanınızda kendimi çok rahatsız hissediyorum İsterseniz boşlanabiliriz. Bir erkekle yolculuk yapmak sizi niçin rahatsız ediyor? Anlaşmalara uymayan birini güvenilir bulmam Demek bana güvenmiyorsunuz <gülüyor> Peki o zaman neden benimle evlendiniz? Geçmişinizi öğrenmeye çalışmadım çünkü sizinle balayı seyahati de düşünmüyordum Bu sizin ihtiyatsızlığınızı gösteriyor İçine atıldığınız maceranın sonucunu ölçmemişsiniz sizi koruyacak birine ihtiyacınız olduğuna eminim Yani sizin gibi birine <gülüyor> Bir iş teklifi yapmıyorum Bence tam öyle düşünüyordunuz Ben Robert değilim Onun yerine geçmek istemez miydiniz Ben onun yerinde olsam Ve siz beni seviyor olsaydınız O zaman bu paradan vazgeçmenizi isterdim Çünkü bu para sizi ilgilendirmiyor öyle mi Sizin paranız beni ilgilendirmiyor ...beni ilgilendiren sadece aramızdaki anlaşma şartları... ...ve ben onları yerine getirmeye çalışıyorum. Madem ki şartları yerine getirmeye çalışıyorsunuz... ...o zaman beni serbest bırakmanız gerek. Çünkü aramızda daha önce yapılan konuşmalarda... ...evlenme töreninden sonra bir yıl süreyle... ...birbirimizi görmeyeceğimizi kararlaştırmıştık. Ama siz bunu gurur meselesi yaptınız ve beni bırakmadınız. Buna hakkınız yoktu. 500 bin frank alacak ve karşılığında benim isteklerimi yapacaktınız. Söyledikleriniz çok doğru. Ama benimle evlenmeyi siz seçtiniz. ...milyonlarınızı feda etmeden Robert'le evlenebilmek için... ...kendinizde bir koca satın aldınız. Bunu herkese belli etmek şart mı? Hiç değilse başkalarının yanında nazik olmaya çalışın. Size karşı nasıl nazik olabilirim? Evlenme dairesinden üstümde gelinlikle beni İspanya'ya getiriyorsunuz. Size karşı aynı hareket yapılsaydı nasıl karşılardınız? Ben mi? Bilmem. Kızmazdım herhalde. Üstelik memnun da olurdum. Kocam bana sürpriz yaptı diye. Sizin sürprizlerinizden nefret ediyorum. Nefret kötü bir alışkanlıktır. Üstelik... ...sizin ahlak anlayışınıza pek uygun düşmüyor. Yalnız... ...bu evliliğin sizin düşüncelerinizle... ...nasıl bağdaştığını merak ediyorum. Vicdanım rahat. Öyle mi? Hangi dolanmaşlı mantıkla... ...bir mirası elde etmek hakkını kendinizde buldunuz... ...sorabilir miyim? Bütün bunları Robert'i sevdiğim için yaptım. Güzel. Güzel mazeret doğrusu. Aşk ve yedi milyon. Her neyse... Balayı seyahatimizi böyle anlamsız tartışmalarla... ...tatsız bir hale sokmayalım. Salamank'ta et yemekleri... ...meşhur bir lokanta vardır. Sizi oraya götüreyim. Belki bu öfkeniz geçer. <Gülüyor> Buraları daha önceden biliyorsunuz sanırım. Hmm, bazen gelirdim. Dominik, Monsieur Sernard. Merhaba. Ah. Oh, Monsieur Duperne. Ne güzel bir rastlantı. Dominik, evlilik size yaramış. Üstelik balayınızı İspanya'nın en iyi kentinde geçiriyorsunuz. Bu kimin fikri? Sernak'ın. O İspanya'yı oldukça iyi biliyor. Sizi böyle iyi, böyle mutlu gördüğüme çok sevindim. İçim de rahat etti. Neyse, Yeni evlileri baş başa bırakayım Hoşçakalın Hoşça Hoşça kalın, kalın, Beklenmedik karşılaşmaların Tehlikesini görüyorsunuz değil mi İtiraf edin ki sizi burada benimle görmeleri Turen'de Robert'le görmelerinden iyidir Alyansınızı takmalısınız Nişan yüzünün ne yaptığınızı sorabilir miyim Bavulumda Kaybetmemenizi rica ederim Benim için onun değeri vardır Merak etmeyin geri alacaksınız bu akşam veririm Daha sonra alırım Dominik bu akşam erken yatmalısınız çünkü yarın sabah erkenden hareket edeceğiz. Yine nereye gidiyoruz? Portekiz'e. Oradaki evde rahat edeceğinizi umarım. Beni Robert'den mi kaçırıyorsunuz? Sandığımdan da kötüsünüz. Eğer bir erkeğin karısını yanından ayırmaması kötülükse... ...ben gerçekten kötü olmaya razıyım. <Gülüyor> Burada ne yapıyorsunuz Şey şu Şu resme bakıyordum Kim bu Benim sadakatsizliğimin delillerini bulmak için mi geldiniz odama Özel hayatınız beni ilgilendirmez oh. Merakınızı tatmin etmeye hazırım O kızın adı Soladat, sevgilimli Çok güzelmiş tebrikler Acaba evlenmemiz hakkında ne düşünüyor Pek merak ediyorum Bilmiyor ki Bir yıldan beri Soladat'ı görmedim ayrıldık ama resmini saklıyorsunuz İstemiyorsanız resmi yırtarım Sizi odamda bulunca başka bir şey aradığınızı sanmıştım Ne gibi? Eşim olduğunuzu nihayet hatırlayabildiniz Yaklaşmayın Yoksa bağırırım Kimse gelmez Evde hizmetçiden başka kimse de yok Üstelik evli olduğunuzu da unutmayın Aklınızı mı kaçırdınız? Bırakın beni Bırakın diyorum O Sizden tiksiniyorum ya. Sevgili Dominik ben değil siz benim odama geldiniz Ama üzülmeyin zor kullanmaktan hoşlanmam Sadece ufak bir şaka yaptım size Buraya niçin geldiğinizi de iyi biliyorum Evrakımı karıştırıp hakkımda bilgi edineceksiniz Ama bunu size yakıştıramadım Dominik Eğer geçmişim sizi ilgilendiriyorsa bana sorun her şeyi anlatırım Beni sizin yalanlarınız hiç ilgilendirmiyor Yalan söylemek niyetinde değilim Gerçi sizin beni yalan söylemeye mecbur ettiğinizde bir gerçek Ama siz bana yalan söylüyorsunuz Dominik. Robert'den gelen mektupları niçin postaneye kadar gidip alıyorsunuz Size güvenemiyorum da ondan Üstelik sanırım postaneye gitmeye hakkım vardır Mektuplarınız villaya gelebilir Onları açmayacağımdan da emin olabilirsiniz Üstelik Robert'in de villanın biraz ilerisindeki otelde kaldığını biliyorum Her şeyi bildiğiniz halde niçin beni hala bırakmıyorsunuz Karım olduğunuzu unutmamalısınız Dominik. Burada Lüksernak'ın eşisiniz. O nedenle davranışlarınızın adımı lekeleyecek tarzda olmamasına özellikle dikkat etmelisiniz. Robert'e gelince, onun bir an önce benden kurtulmanızı istediğini eminim. Ama size söz veriyorum çok dikkatli davranıcı. Size? Hiçbir şey olmadı Dominik sizin nereden geldiğinizi öğrenebilir miyim Ne yaptığım sadece beni ilgilendirir Gidiyorum buradan isterseniz boşanın Evet Robert burada ve bütün gün onunla Robert'in burada olduğunu biliyordum Fakat teşebbüsü boşa gitti Teşebbüs boşa mı gitti Ne demek istiyorsunuz <gülüyor> Sanki bilmiyorsunuz İşinizi yoluna iyi koymuştunuz Ayrılmak sizi mirastan mahrum ediyordu ama Dul kalırsanız böyle bir tehlike yoktu Hem artık rahatsız edici olmaya başlamıştım İnsan her zaman bir kazaya kurban gidebilir. Değil mi? Değil mi sevgili Dominik? Siz sarhoşsunuz. Hangi kazadan söz ediyorsunuz? Sarhoş değilim hayır. Üstelik geçirdiğim kazadan haberiniz yokmuş gibi davranmanız da gereksiz. Bir kaza geçirmişsiniz peki. Ama benim ne ilgim olabilir onunla? Robert size yapmak istediği şeylerden söz etmedi mi? Robert mi? Evet Robert. Yapmış olduğu araba gezintisinden hiç mi haberiniz yok? İnanın olanlardan hiçbir şey anlamıyorum Evet Robert'i gördüm Kendisinden ayrılalı bir saat oldu Sizin geçirdiğiniz kazayla Robert'in ne ilgisi olabilir Bir otomobil beni ezmek istedi Olamaz Öyle mi yırtılan elbiselerime dizlerime bak İyi ama Bunun Robert'le ne ilgisi var Kayalara giden yolu biliyorsunuz Villaya doğru yürüyordum Karşı yönden bir araba yavaş yavaş geliyordu Ona yol vererek kenara çekildim Arabanın farları beni aydınlatınca araba hızlandı ve yoldan ayrılıp doğru benim üzerime geldi. Hem de o kadar çabuk ki kendimi geri atmak zorunda kaldım. O zaman da dengemi kaybedip düştüm. Aldım bir taşa çarptı. Sersemlemiş olarak kalktığım zaman araba uzaklaşmıştı. Kötü bir şoförmüş ya da... Hayır hayır daha bitmedi. Yoluma devam ediyordum araba geri geldi. Villanın duvarına sıkışmış vaziyetteydim. Üzerime geldiği zaman... Duvarın üstüne çıkmaya çalıştıysam da... yine arabanın sol tarafı dizime çarpıp beni yaraladı. O zaman onun koyu yeşil renkli bir 403 olduğunu gördüm. Aynen Robering'ine benziyordu. 403 olduğuna emin misiniz? Evet, çünkü onu çok yakından gördüm. Araba 100 metre kadar ileride durdu, yarım bir dönüş yapıp tekrar üzerime gelecekti. Topallayarak kumların arasındaki biçimsiz toprak yola kendimi attım. Çünkü araba bir kez daha beni o yolda sıkıştırsaydı... ...şimdi burada olmazdım. Olacak şey değil. Robert'in böyle bir şey yapması imkansız. Beni yok etmekte kimin yararı var? Dominik... ...kayalıklarda yalnız başıma olduğumu siz biliyordunuz. Robert benimle beraber Balavista'daydı. Biraz önce ondan ayrılı bir saat kadar oluyor demiştiniz... Bu kaza daha yeni üstelik benim kayalıklarda olduğumu siz söylemiş olacaksınız Robert buraya daha yeni geldi Kayalıkların nerede olduğunu bilemez Bu küçük şehir dolaşmak için çok zaman gerekmez Robert'i bu kadar suçlamaya hakkınız yok Üstelik ölümünüz neden Robert'in işine yarasın Bir yıldan önce ayrılırsanız Mirası alabilmeniz için yeniden evlenmeniz gerekli Ama ben ölürsem sadece gereken zamanı bekleyeceksiniz O kadar Robert benim boşanmak istemeyeceğimden korkuyor. Robert cinayet işleyemez. Ne biliyorsunuz? Onu beş yıldır tanıyorum. Biraz makul olun. Yetişme çağında atletik bir genç tanıdınız. Gözünüze bir kahraman gibi göründü ve ona aşık oldunuz. Çocuk değilim, gerçeği görebilirim. Aşk ne zamandan beri gerçeği tam anlamıyla görebiliyor? Okul arkadaşınız olduğu için... ...onu benden daha mı iyi tanıdığınızı söyleyeceksiniz? Okulda Robert bana oldukça ilginç şeyler öğretti. Vasinizin yaptığı gibi... Ben de onu inceledim. Robert eğlenceye, paraya düşkündü. Peki, Robert'in suçlu olduğuna inandığınız halde, onun niçin polise bildirmiyorsunuz? Evliliğimizi anlatacak olursak, ikimiz de suçlu duruma düşeriz. Size sormak istiyorum Dominik, sizin buradan gitme fikrinize karşılık Robert ne düşünüyor acaba? Bu konu üzerinde konuşmadık. Robert'in sizi öldürmek istediğine inandığınız halde... ...niçin hala beni yanınızda tutuyorsunuz anlamıyorum. Ben korkak değilim. Robert'den de korkmuyorum. Gidip yatalım yarın belki gitmekten vazgeçersiniz. Bu saatte ne yapıyorsun burada? Seninle konuşmalıyım ee, Gel gir içeri Evet oh. Sarnak bir kaza geçirmiş Robert Hem de kendisine çarpan araba koyu yeşil renkli bir 403 Senin kiraladığın arabadan Ne söylediğinin farkında mısın sen? Senin arabanın da sol çamurluğu ezilmiş Robert Evet Portimao'ya dönerken çamurluğu konserve fabrikasının duvarına çarptım Orada çok kötü bir viraj var Bak Robert Senden kuşkulandığım için değil. Fakat olanlara bir çözüm yolu bulmaya çalışıyorum. Sernak'ı ortadan kaldırmak kimin işine yarayabilir? Bilmiyorum Dominik. Yalnız Sernak akıl almaz hikayeler uyduran bir karaktere sahiptir. Uydurmadığına eminim. Ah, belki düşmanları var. Geçmişinde yapmış olduğu kirli işlerin hesabını şimdi soruyor olabilirler ondan. Belki de haklısın Robert. Karanlık işlere karışmış birinin yanında kalamam ben. Paris'e dönüyorum. Sernak bizim aradığımız adam değilmiş Başka birini bulurum Bu kez daha iyi araştırırım Evlenebileceğin zamanda diyorsun? Ancak birkaç ay kaybetmiş oluruz Hiçbir zaman Beni anlıyor musun Robert Dünyanın bütün altınları karşılığında bile olsa Böyle bir oyuna yeniden giremem Dominik Bilsen sana ne kadar ihtiyacım var Biraz daha cesaret göstermelisin Rica ederim beni bırak Robert Neden Birbirimizi seviyoruz Karım olacaksın. Beni rahat bırak dedim Robert. Şimdi kapris yapmanın sırası değil Dominik. Senin için ne aarta ahütlere girdiğimi biliyor musun? Sernak'a vermiş olduğum 200 bin frankı tarihsiz çek imzalayarak aldım. Bu durum ortaya çıkarsa hapse girerim. Anlıyor musun şimdi senin için yaptıklarımı? Benim için mi? Yoksa miras için mi? Sözlerine dikkat et. Bir kere eğer para istemiş olsaydım sana ihtiyacım yoktu. Dünyada tek zengin kız sen misin? Merak etme borç olarak aldığın 200 bin frankı alacaksın. ...Sernak'la gereği kadar kalacağım. Robert'le beraberdiniz değil mi? Evet. Ona bazı şeylerin açıklanması için gittim. Açıkladın mı bari? Neyi? Beni öldürmek istediğini. Hayaliniz çok geniş Sernak. Robert arabasını bir viraj alırken çarpmış. Siz de inandınız demek. <gülüyor> <gülüyor> Hala gerçekleri göremiyorsunuz Dominik... Gerçekleri görüyorum. Paranızı alabilmek için beni bırakmadığınızı da biliyorum. <gülüyor> 300 bin frank bu sernak vazgeçilmesi zor bir para. Üzgünüm Dominik. Fakat sizi hayal kırıklığına uğratacağım <gülüyor> Benim paraya ihtiyacım yok. Paraya ihtiyacınız yoktu da niçin 200 bin frankı kabul ettiniz? 200 bin frank, Crédillon bankasında adınıza yatırılmıştır. Bir tek kuruşuna bile dokunmadım. Öyleyse niçin benimle evlendiniz? ...çünkü... ...sizi seviyorum. Beni seviyor musunuz? Evet... ...seviyorum. Evlenmeyi kabul etmemin de tek bu. Beni bu kadar kısa zamanda nasıl seversiniz? Üstelik beni ilk kez Robert'in yanında gördünüz. Evet, sizi ilk kez Robert'in yanında gördüm... ...ve onun ne yapmak istediğinde o akşam yemeğinde anladım. Güya bana yardım etmek istiyordu... Oysa okuldaki arkadaşlarımız pek iyi sayılmazdı. Bunda pek dürüst olmayan bir yön vardı. Siz Robert'in bu hareketine dürüst değil mi diyorsunuz? Evet, eğer dürüst olsaydı sizin başka birisiyle evlenmenizi istemezdi. Ama Robert mirastan vazgeçemezdi çünkü parayı seviyordu. Evet, sadece parayı seviyordu. Siz onun elinde bir oyuncaktınız Dominik. Sanırım bazı şeyleri anlamışsınız artık... Hatta onun para için cinayet bile işleyebileceğini Hayır bu cinayet olayına inanmıyorum Diyelim ki o bir kazaydı Ya sizin paranızı istediğini Her ne pahasına olursa olsun Mutlaka o parayı ele geçirmeyi istediğini anlamadınız Peki ya siz Siz parayı hiç mi düşünmediniz <gülüyor> Size daha önce söylemiştim Dominik. Paranız beni ilgilendirmiyor <gülüyor> Benimki bana yeter ...milyonlarınız çok fazla... ...hayatın manasını kaybettirir. Eğer siz beni sevmiş olsaydınız Dominik... ...bu mirastan vazgeçmenizi isterdim. Madem ki paramı istemiyorsunuz... ...madem ki sizi sevmediğimi biliyorsunuz... ...neden hala beni seviyorsunuz? Bilmiyorum. Aşkın tarifi yoktur ki. Bu yaşa kadar elbette maceralarım oldu. Ama siz başkasınız... Zeki, hareketli, güzel Belki de sizin yalnızlığınız bana bir zamanlar tatmış olduğum Kendi yalnızlığımı hatırlattığı için sizi seviyorum Sizin sevginiz de yalan olabilir Parasız ve işsiz bir genç Arkadaşından 100 frank borç isteyen eski hebiseli bir genç Kim bilir ne dolaplar çeviriyor ki son model spor bir araba kullanıyor Sonra Portekiz'de lüks bir villada kalıyoruz Size nasıl inanabilirim söylesenize Oh <Gülüyor> Aslında çok zenginim ben, Dominik. Andre yakın arkadaşım olduğu kadar iş arkadaşımdır da. Benim firmamda çalışır. Anlayamadım. Andre Robert'in bir şeyler döndürmek istediğini söyleyince sizinle tanışmak istedim ve görür görmez sevdim sizi, Dominik. ...yıllardır aradığım kadınsınız benim. Ne olur... ...yanımda kalın. Hayır, kalamam. İstemiyorum. Sizin için küçük düşürücü bir rol kabul ettim. Sizin hırçınlıklarınızı... ...surat asmalarınızı, düşmanlığınızı kabul ettim. Hatta... ...hatta sizin için hayatıma bile tehlikeye attım. Bunların değerini bilmeseniz bile... Yine de sizi koruyacağım Sizin beni korumanızı istemiyorum Ben Robert'le beraber olmak istiyorum Pekala Robert'e telefon edip sorun Sizden burada kalmanızı isteyecektir Yani neyse Bu tatsız konuyu kapayalım artık Şimdi söyleyin bakalım Bu akşam nerede yemek yememizi istersiniz açıkmadım Benim sizi seviyor olmam Sizi bu kadar rahatsız ediyorsa Unuttum bunları. Alo Robert merhaba Merhaba sevgilim ne oldu Hiç sadece sana bir şey sormak istiyorum Sarnak'ın durumunun iyi olduğunu Andre'nin patronu olduğunu biliyor muydun Şey e, evet e, Yani sonradan öğrendim Ne zaman Nikahtan önce mi sonra mı e, Dominic bak e... Önce mi sonra mı Önce ama Demek önce Sarnak'ın benimle para için evlenmediğinde çok iyi biliyordun ama aldırmadın Niçin benden sakladın Robert Sevgilim o zaman bu evliliğe razı olmazdın Artık seni sevmiyorum Robert Oh yorgunsun sinirlerin bozuk Bu yüzden de saçmalıyorsun Üzülme Çok yakında kurtaracağım seni ondan Yeni bir kaza mı düşünüyorsun Hep beni yanlış anlıyorsun Dominik Lütfen biraz sabırlı ol Her şey düzelecek Söyledim ya seni sevmiyorum Sana inanmıyorum artık Yok yo, benimle böyle konuşamazsın Haksızlık bu Şimdi yanına geliyorum Dominik Dört yıl nişanlılıktan sonra... ...birdenbire beni silkip atmanı hiç beğenmedim Üstelik hiçbir açıklamada bulunmadan Niçin anlamak istemiyorsun? Söyledim ya artık seni sevmiyorum Düne kadar seviyordun ama... ...birdenbire değişmene sebep ne anlayamıyorum İkimiz de yanıldık Robert... Ben sana layık bir kadın değilim. Ayrıca sen de benim hayal ettiğim erkek değilsin. Senin için kalkıyorum 200 bin frank borca giriyorum. Niçin? Mutlu olasın diye. Sonra balayı geziniz süresince yollarda seni izliyor. Kaldığınız yerlere yakın motellerde bir başıma sürünüyorum da... ...sen kalkıp birbirimize layık olmadığımızdan söz ediyorsun. Oh, hayır, hayır Dominik, hayır. Böyle düşünemezsin sen. Bütün bunları senin kafana sernak yerleştirdi eminim. Beni bu şekilde düşünmeye zorlayan sensin Robert. Senin para hırsın. Dürüstlükten uzak oluşun. Ve Sernak'la beraber olmamı istemen. İkinizin de ne oyun kararlaştırdığınızı bilmiyorum ama... ...ben kendimle oynatmam. Bir şeyi unutuyorsunuz. Eğer evlenmenizin hikayesini anlatırsam siz zararlı çıkarsınız. Çünkü mirasa sahip olmak için yapılan hileler nedense kanunen iyi görünmüyor. İstediğini söyle. Hem sana inanmaları için bizim ayrılmamız gerekir. Yani? Ayrılmayacağız. Sernak'ı seviyor musun Evet Demek davranışlarına sebep buydu he? Bravo Bravo Sernak'a Milyonlar onun olacak Yanılıyorsun Sernak mirasımdan vazgeçmemi istiyor Vazgeçtin mi Paris'e döner dönmez gerekeni yapacağız Ben de seni servetinden ayırmak istemiyordum senin bir eksiğin olmaması için paramızın olması gerekiyordu ah. <gülüyor> Oysa sen seni sadece milyonların için istediğimi sandın eh. Evet sernakla evlendiğin gün Parise dönmeni istemeliydim Sernak seni büyülemiş Madem ki onu seviyorsun onunla kalabilirsin Yalnız Sernak'a verdiğim 200 bin frankı ver. Geri kalan borçlarımı ben hallederim. Robert, Robert biraz önce beni tehdit ediyordun, şimdi de çok iyi niyetli görünüyorsun. Hangisi gerçek fikirlerin? Seni hiç ama hiç anlayamıyorum. Dört yıl içinde anlayamadınsa Dominik. Artık bundan sonra anlamaya uğraşma. Eğer Sernakla mutlu olacaksan ben bunun önünde ilirim. Ama onu tanıyalı o kadar az oldu ki. Onun için Paris'e dön. Bir süre Sernak'tan ve benden uzak dur. Böylece duygularını daha iyi anlarsın. Eğer sonunda onu seçersen... ...beni artık göremezsin. Ama yanıldığını anlarda bana dönersen... ...o zaman mirasından vazgeçeriz. Paris'e dönecek misin? Evet. Yalnız Sernak'la konuşmam gerekli. Teşekkür ederim Dominik. Müşir Sernak biraz önce çıktı madem nereye gittiğini söylemedi mi? Hayır madem telefonda kendisini bir yere çağırdılar Madem Müşir Sernak telefonda. Alo? Lük, neredesin? Moşik yolu üzerinde bir benzin istasyonundayım. Robert bana telefon ederek buluşmamızı istemişti de. Robert mi? Neden? Bilmiyorum Dominik. Fakat bir kaza geçirdim. Kaza mı? Şaka mı ediyorsun Sernek? Hayır, şu anda şaka yapacak durumda değilim. Hemen Monchik yolundaki benzin istasyonuna gel. Çünkü yalnız başıma eve dönmem imkansız. Bu kaza nasıl oldu lük? Kaza değildi. Sadece ölmem için hazırlanan oyunlardan biriydi. Biri tekerleklerin vidalarını gevşetmiş, birden tekerlek fırlayınca kontrolümü kaybettim. Yerinden çıkan bir tekerlek. Arabayı daha yeni kontrolden geçirtmiştim. Robert'i bulucuya motöle geldiğim zaman tekerlekler sağlamdı. Sonra ise bir tanesi tutmuyordu. Yine Robert bu işe kaza suyu vermek istedi. Robert mi? Onun yaptığını gördün mü? Hayır, işte bütün meselede bu, onu görmedim. Bana adresini verdiği otelin caddesi üzerinde bir terası var. Binanın arkasında da terastan görülmeyen bir yerde arabaların çekildiği avlu var. Otele geldiğim zaman müstahatten bana Robert'in bıraktığı haberi getirdi. Buraya dikkat et Dominik. Evet. Arabayı arka tarafa bırakıp kendisini terasta beklememi ve gecikmeyeceğini söylemiş. Orada bir saatten fazla bekledim. Tabii arabaya bakmadım bu sırada. Meseleyi anlıyorsun değil mi? Bence doğru değil bu. Eğer seni yok etmek isteseydi daha kolay bir yol seçerdi. İpucu bırakmadan adam öldürmek kolay değil. Bir cinayet demek bir soruşturma demektir. Ve bu durumda ilk şüphelenecek kişi de Robert'dir. Oysa bu şekilde... ...yol bozuktu, hızlı da gidiyordum. Başka izah yolunu araştırmak kimsenin aklına gelmeyebilirdi. Yalnız anlayamadığım bir nokta var. Robert niçin yeniden öldürmeye kalkışıyor? Ona seni sevdiğimi söyledim. Sevdiğini mi? Beni mi? Ondan uzaklaştığıma inanmıyordu. Ümidini kesmesi için söyledim. Ne? Ne var ne oldu? Çok çok zalimsin. İşkence ediyorsun bana. Oh, lük. Evet. ...seni gerçekten seviyorum. Dumeik. Yalnız bir şey var. Milyonlarla evlenmek istemiyorum. Beni seviyorsan seçmen gerekir. Seçtim bile. Müsvü Dupen'e yazdım. Artık servetim yok. Ne diyorsun? Servetim yok. Yoksa artık beni istemiyor musun? <gülüyor> Kim demiş? Tatlı sevgilim benim Şimdi seni her şeyden çok istiyorum. Madam Monsieur buradaydı. Hangi Monsieur? Kaza günü gelen Monsieur. Sanırım adı Rob Robert. Evet Robert. Monsieur Sernak evden köpeğiyle yürüyüşe çıktığı sırada geldi. E? Fakat Monsieur Sernak onu görmedi bir arkadaşı olduğunu ve sürpriz yapmak istediğini söyleyip arkasından gitti. Peki nereye doğru gittiler? Kayalıklara doğru. O kayalıklara mı? <Gülüyor> Ay, tanrım. Nereye madem? Önce sarı kapulmaya. Neden titriyorsun ne oldu Bilsen ne kadar korktum Artık her şey bitti korkma oh, Kimdi o Robert bir şey yok sadece ayağı burkulmuş Neden Kazalarda istediğini elde edemeyince Bu defa kesin olarak sonuca gitmek istedi Milyonların üstüne çok iyi hesaplar yapmış Onları mutlak elde etmek istiyordu Elinde tabanca vardı Bana geri gitmemi emretti Arkam uçurumdu Yalnız bir şey unuttu Old diyalogu yani köpeğimi. Köpek sıçrınca dengesini kaybetti ve düştü. Yoldan bir araba geçiyordu. Olayı görünce durdu işte sonuç. Robert milyonlardan vazgeçtiğimi, artık param olmadığını biliyordu. Doğrusu istersen senin vazgeçmiş olman bir değer taşımıyor. Geçerli olabilmesi için benim rıza göstermem gerekli. Sonra da bunu mahkemeye bildirmemiz gerekiyor. Nereden biliyorsun? Monsieur Dupin mektubunda bana Robert'in... ...kendisini ziyaret ettiğini yazdı. Bizim tarafımızdanmış gibi gidip... ...senin mirastan vazgeçmenin değeri var mı diye sormur. Peki bu mektuptan bana hiç söz etmemiştin. Benim mirasa tercih ettiğinden dolayı... ...pişmanlık duymayacağına emin olmak istiyordum. Bundan emin olmalısın sevgilim. Çünkü seni seviyorum. <Gülüyor> Karolin Gaye'nin yazdığı... ...Selçuk Şahin'in radyoya uyguladığı... ...Başkasına Yer Yok adlı oyunu dinlediniz. Yöneten Asuman Korat... ...Efekt Ertuğrul İmer. Oynayan sanatçılar... ...Dominik Olcay Poyraz... ...Sernak Kerim Akşar... ...Robert Aykut Sözeri... ...Avukat Düpen Suhatuna... ...Andre Erol Kardeşici... ...Maria Yükselen Oksuan...